Herkese günaydın. Programımıza Eskişehir'den bir kampanyayla başlıyoruz. Derya Gündüz kampanyasını daha önce bir benzerini Kadir Has Üniversitesi için sizlerle paylaştığımız bir konuda açmış. Üniversitelerde vegan menülerin olmasını istiyor kendisi. Daha önce 6 üniversite bu konuda kampanyalar açmış ve vegan ve vejeteryan menü çıkarmayı kabul etmişti bu üniversiteler. Gündüz'ün kampanyası da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde böyle bir uygulamanın başlamasını talep ediyor. Demiş ki okulumuz yemekhanesinde çıkan menülerin veganların ve yemeklerde hayvansal protein olmasını istemeyen öğrenci ve personelin de yararlanabileceği şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Vegan menüler herkes için uygunken hayvansal ürün içeren menüler vegan öğrenci ve personelin yemekhaneden yararlanmasına engel olmakta. Veganların sayısının her geçen gün arttığı görülmekte ve üniversitemizin bu yaşam tarzına uyum sağlaması gerekir. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 47. maddesinde yer alan beslenme ihtiyacından öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan beslenme adına en iyi şekilde hizmet verilmesi hükümlerine dayanarak üniversitemizin yemekhanelerinde veganlara dönük olarak menü çıkarılmasını talep etmekteyiz diyen Gündüz, okul yönetiminin bu konuya bir çözüm sunmasını talep ediyor. Sırada geçtiğimiz hafta için ülke gündemini çokça meşgul etmiş bir konuya yönelik bir kampanya var. Geçtiğimiz hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınacağına dair yapılan değişiklik sonrası tartışmalar başladı. İstanbul'dan Süleyman Başer'in başlattığı kampanya yasanın eksiklerine vurgu yapıyor ve taşeron işçilerin kadroya alınması olayının ayrıntılar ortaya çıktıkça çalışanları hayal kırıklığına uğrattığını Görüyoruz diyor yapılan açıklamalara göre 3 yıllık sözleşmenin özel kamu çalışanı adı altında oluşturulacak sistemin işçiyi kadroya almanın söz konusu olmadığı ve iş garantisini sağlamadığı sayın bakanın açıklamalarından anlaşılmıştır diyor kendisi. Şöyle devam etmiş işçi statüsünde çalışmaya devam edileceği ücret ve sosyal haklarda gözle görülür bir iyileştirmenin olmadığı memurlar gibi asla bir iş güvencesinin olmayacağını sözlü veya yazılı sınavla işe alınacağını 3 yıllık sözleşmelerle çalıştırılacağı gibi an itibariyle geçerli olan aşağı yukarı taşeron sisteminin devrede olduğu ortaya çıktı. Hatta memur şartlarına sahip olma, güvenlik soruşturmasından geçme, sınavda başarılı olma, emekli yaşı gelmemiş olma gibi şartlardan dolayı birçok taşeron işçisi elenecek olduğunda da anlaşılmaktı. Tek olumlu tarafı ise taşeron işçisinin direkt kamu kurum ve kuruluşu ile sözleşme yapacak olması, geçmiş hakları konusunda açıklama yapılmaması ayrı bir soru işareti. Sayın Başbakan'dan tek isteğimiz taşeron çalışanlarının memur kadrolarına alınması ya da iş güvenceliği bir işçi kadrosu oluşturulması. Dikkat çekmek isterim ki biz kadro isterken, Yatmayı değil çalıştığımız halde iş güvencemizin olmamasından dolayı kadroya geçmek istemekteyiz. Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve Valiye Bakanımıza sorunlarımıza kulak verip lütfen bizlere hak ettiğimiz kadrolarımızı vermelerini önemli rica ederiz diyor bu kampanyada. Farklı talepleri olan iki hayvan hakları kampanyasıyla devam ediyoruz şimdi de programımıza. İlk kampanya İstanbul'dan Mehmet Akar'a ait. Geçtiğimiz hafta Çorum'un Osmancık içerisinde yaşanan olayda muhtarın silahla yaraladığı sokak köpeği sonrasında temizlik işçileri tarafından çöp kamyonuna konularak öldürülmüştü. Akar kampanyasında olayda köpeği vuran muhtarın yaralı halde köpeği presli kamyona atan belediye çalışanlarının ve bu konuda ihmali olan herkesin ceza almasını istiyor diyor ve yetkilileri bu konuya en kısa sürede çözüm bulmaya davet ediyor. Sırada Jasmin Bıyık'ın bir kampanyası var. Erzurum'da açlıktan şehir merkezlerine kadar inmek durumunda kalan kurtlar için önlem alınması gerektiğini belirtiyor Bıyık. Erzurum merkez ilçeler ve 13. bölge dağlarında yaşayan yaban hayvanları kış şartlarının çok sert geçmesi ve yeterli besini alamamaları nedeniyle yemek bulmak amacıyla insanların yaşadığı bölgelere gelmekte. Bu durum hem hayvanların sağlığını hem de insanların sağlığı açısından tehdit oluşturmaktı. 4915 sayılı kanun çerçevesinde doğal yaşamında yeterli besin bulamayan yaban hayvanlarının beslenmeleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğuna verilmiştir. Bu bağlamda yüksek makamınızdan Erzurum ve 13. bölge kapsamındaki yaban hayvanları için düzenli ve sistemli olarak yemleme çalışmalarının yapılmasını, bu çalışmalara gerek diğer bölgelere örnek olması gerekse yerel halka bilgi vermesi açısından basında da yer verilmesinin sağlanmasını, yerel halka bu konuda uyarıda bulunup beslenme alanlarına insan girişinin engellenmesini, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak tarafımıza da bilgi verilmesini talep ediyorum diyor bu kampanyasında. İstanbul'dan Emre Coşkun'un kampanyasıyla sürdürüyoruz programımızı sokaklarda birçok evsiz insan olduğuna dikkat çeken Coşkun kampanyasında evsizler kişiye özgü temel hakların birçoğundan yararlanamıyor. Sokaklarda yatıyorlar, beslenemiyorlar, can güvenlikleri sağlanamıyor ve bir işte düzenli olarak çalışamıyorlar. Onların da birer insan olduğu unutulmamalı diyor ve yetkililerden bu insanlara sahip çıkmasını talep ediyor. Amerika'dan bir kampanyayla şimdi devam ediyoruz programımızın sonuna geldik. Kızların dünyanın birçok bölgesinde eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten kampanyada başta Amerikan hükümeti olmak üzere bütün ülkelerin bu sorunla mücadele etmeleri gerektiğine vurgu yapılmış. Bugün dünyada 62 milyondan fazla kız çocuğunun eğitimden mahrum kaldığının vurgulandığı kampanyada tüm dünya halklarına ve hükümetlerine bu soruna üzerine gitmeleri konusunda Baskı yapılması gerektiğini vurguluyor. Herkes kızların eğitim imkanına erişebilmesi için ses çıkarmalı deniyor kampanyada ve şu ana kadar 120 binin üzerinde kişi bu kampanyaya imzalarıyla destek vermiş. Bakalım ülkemizde de kızların eğitimi ve eğitim haklarından eşit şekilde yararlanabilmeleri için ne gibi kampanyalar var ve ne gibi politikalar uygulanıyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün de size hem ülkemizden hem de dünyadan çeşitli vatandaş ve toplumsal hareketlerin kampanyalarının haberlerini verdik. Siz de değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için aynen bu kampanyalar gibi Change.org adresine girerek bir kampanya başlatabilir. Değişime ön ayak sizler de olabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarda buluşmak üzere. Esen kalın.